149. Bölüm Bir gün Resul-ü Muhterem Efendimiz Hz. Ayşe'nin odasındaydı. Kapı vuruldu ve bir hizmetçi girdi. Elinde yemek tabağı vardı. Ey Allah'ın peygamberi bunu size hanımını Safiye yahut Zeynep gönderdi. Selam hizmetçi sözlerine devam edemedi. Hazreti Ayşe yerinden fırlamış ve hizmetçinin eline şiddetli bir darbe indirmişti. Bu vuruşla tabak yere düşmüş, kırılmıştı. Yiyecekler etrafa saçılmıştı. Resulullah Efendimiz yerinden sükunetle kalktı. Dökülen yemekleri toplamaya başladı. Bu arada annenizi kıskançlık duyguları sardı diyordu. Şaşkın vaziyette durup seyreden hizmetçi kendini toparlayınca, ''Benim ne yapmamı emredersin ey Allah'ın peygamberi'' dedi. Efendimiz ona beklemesini söyledikten sonra bir tabak buldu, hizmetçinin eline verdi ve gönderdi. Hazreti Aşep pek sinirlenmişti. Araplar bu durumda olanlar için, ''Vadinin aşağısını yukarısından ayırt edemez'' derlerdi. Resulullah Efendimiz de bu sinirli hali içinde, ona söz söylemenin faydasız olacağını bildiği için bir şey söylemediler. Aslında Hz. Aişe, peygamber hanımlar arasında en çok sevilen hanım olduğunu, bu hareketinin de peygamber efendimizi üzeceğini adı gibi biliyordu. Buna rağmen, hizmetçinin eline vururken bunları hesap edecek durumda değildi. Bir müddet sonra sinirleri yatıştı. Pişmanlığın süslediği bir sesle, yani bir Allah, bu yaptığımın cezası nedir?'' dedi. Gülümseyen bir yüz ve tatlı bir ses ona cezayı anlattı. Kırılan tabağın yerine bir tabak, dökülen yemeğe karşılık bir yemek. Bu olay, yüzyıllar ötesinde yaşayan büyük peygamber, Hz. İbrahim'in hanımı, Hz. Sare'yi hatırlatıyordu. O da bir zaman çocuk beklemiş, olmayınca kocası Hz. İbrahim'i, kendi eliyle evlendirmiş, fakat ikinci hanım Hacer, Hz. İsmail'i doğurunca kıskançlık duyguları kabarmış, her ikisini de görmek istemiyorum demişti. Çekilmez hale gelen bu duyguların sonunda, Hz. İbrahim, Cenab-ı Mevla'nın emriyle hanımını ve çocuğunu almış, çok uzaklara götürmüş, susuz, ekinsiz, kuşun uçmadığı, kervanın geçmediği bir vadide bırakmışlardı. Orası bugün Zemzem Kuyusu'nun bulunduğu yerdi. Yüce Mevla, kimsesiz bir kadını, henüz meme emen bir yavruyu ölüme terk edecek değildi. Nitekim zemzem kuyusu onların su ihtiyacını gidermek için Cibril-i Emin tarafından ortaya çıkartılmış, senelerce sonra da hemen birkaç adım öteye Hazreti İbrahim ve Hz. İsmail tarafından Kâbi Muazzama yapılmıştı. Peygamberler babası olarak bilinen Hazreti İbrahim'in iki hanımından biri hırsla, kıskançlıkla dertlere düşmüş, diğeri ıssız bir vadide tek başına, aç ve susuz terk edilip giden ve burada neler yapması lazım geldiği konusunda bile tek kelime söylemeyen kocasına. Bizi burada Allah'ın emriyle mi bırakıp gidiyorsun demiş, evet cevabını alınca büyük bir tevekkülle, o halde Rabbim bizi zayi etmez demişti. Bu hadise düşünen insanlar için ibretlerle doludur. Resulullah Efendimiz hanımları arasında meydana gelen ve bazen üzücü olan bu hadiseleri sabırla karşılıyordu. Her gün akşama doğru hanımlarını birer birer ziyaret ediyor... Her birinin hatırını soruyor, kısa bir sohbetten sonra ayrılıyorlardı. Gece yanında kalacağı hanımının ziyaretini en sona bırakıyor, yemeğini orada yiyor, onun yanında yatıyordu. Bir gün Hz. Zeynep'in yanına girdi, selam verdi. Ve aleyküm selam ey Allah'ın peygamberi buyur. yani bir Allah bir miktar bal geldi. Bir bal şerbet içmeyi arzu etmez miydin? Teklif kabul edildi. Müminlerin güzel annesinin güzel elleriyle hazırlanan ve Cenab-ı Mevla tarafından onda insanlar için türlü türlü şifa vardır buyurulan bal, alemlere rahmet olan Efendimiz'e takdim edildi. Hz. Zeynep, Peygamber Efendimiz'in balı pek sevdiğini biliyordu. Bu sebeple yanında birkaç dakika daha kalır ümidiyle kendisine hediye gelen balı muhafaza etmeyi düşünmüştü. Hem Efendimiz memnun olmuş hem de kendisi Seydül Enbiya Efendimiz'in yanında bir müddet daha beraber olmanın zevkini duymuştu. Müzik Öte yandan Hazreti Ayşe, Zeynep'in odasından nelerin olup bittiğinden habersizdi. Sadece resul Ekrem Efendimiz'in orada diğerlerinden fazla kaldığını fark etmiş bulunuyordu. Araştırma başladı. En sonunda bal ikram edildiğini öğrendi. Derhal en yakın kuması Hazreti Haf sahip oldu. Ona durumu anlattı. Netice itibariyle kurdukları planı aynen uygulama kararını vererek ayrıldılar. İhtiyar sevdede ileride başına bir çorap vermesi endişesiyle istemeye istemeye Hazreti Ayşe'nin istediği gibi hareket edecekti. Ertesi gün Habibi Hüda Efendimiz, Hazreti Zeynep'in ikram ettiği bal şerbetini içtikten sonra ziyaretlerini sürdürmeye başladı. Hazreti Ayşe'nin odasına girdiği ve yanına yaklaştığı zaman Ayşe burnunu tıkamış, fena bir koku aldığını anlatırcasına yüzünü buruşturmuştu. ''Senden megafir kokusu geliyor yani bir Allah. yoksa bal mı yedin?'' ''Evet, Zeynep'in yanında bal şerbeti içtim.'' ''Demek bu fena koku ondan.'' Biraz sonra Efendimiz Hafsa'nın odasındaydı. Hafsa da burnunu iyice kapatmaya çalışarak ''Nedir bu megafir kokusu ey Allah'ın peygamberi demez mi?'' Daha sonra ihtiyar sevde aynı davranışla burnunu kapatmaya mecbur kalınca işin tadı kaçtı. Megafir, fena kokulu bir çiçeğin adıydı. Arı çiçek toplarken ondan da faydalanıverirse balın kokusu rahatsız edici bir hal alırdı. Ama Resulullah Efendimizin megafir kokusu gelmezdi ki. Çünkü o koku o şerbette bulunsa Hazreti Zeynep onu Efendimiz'e içirmez. Resulullah Efendimiz'de her gün aynı kokuyu veren bu şerbeti derhal fark eder ve içmezlerdi. Birkaç gündür kokmayan balın bugün koktu iddiası oldukça garipti. Ama Resulullah Efendimiz üç hanımın bu hareketle kendisini anlatmak istediklerini anlamıştı. İşin tadı kaçmıştı. En tabi bu davranışı hoş olmayan tarza değerlendirmişlerdi. Üç hanımının ağız birliği etmişçesini yaptığı bu hareket karşısında Efendimiz üzülmüşler. Yemin olsun ki bir daha bal şerbeti içmeyeceğim dediler. Son derece sevdiği bir nimetten, ömür boyu mahrumiyet manası taşıyan bir yemine sebep olan hanımlar, Efendimiz tarafından verilen bu nefis ceza karşısında üzüldüler mi? Veya ne derece üzüldüler? Hadis kitaplarında bahis konusu edilmeyen bir cihet. Yüce Mevla bu cezayı tahsik etmeye razı olmamıştı. Nitekim vahiy meleği cibrili emin geldi. Peygamberlerin en büyüğünü buldu ve ilahi vahiy tertemiz kalbine nakşetti. Biraz sonra Müslümanlar, Peygamberler İmam Efendimizi şu ayetleri okurken dinlediler. Ey peygamberler! Hanımlarının hoşnut olmadıklarını isteyerek Allah'ın sana helal kıldığını neden kendine haram kılıyorsun? Allah bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Allah size yeminlerinizi geri almayı meşru kılmıştır. Allah sizin Mevla'nızdır. O her şeyi bilendir. Her işi hikmetle yapandır. Böylece yapılan yemin geçersi sayılmış, hatta böyle bir davranışta bulunması sebebiyle, Efendimiz'i azarlayan bir ifade tarzı bile ayette yer almış bulunuyordu. Bu ayetler, Ashab-ı Kiram arasında, en çok Hz. Ebubekir Bekir ve Hz. Ömer'i rahatsız etti. resul Ekrem Efendimiz'in ayağına bir dikenin batmaması uğruna ömürlerini seve seve vermeye razı olan bu iki büyük insanın kızları el birlik etmişler. Peygamber Efendimiz'i böyle bir yeminini yapmaya mecbur bırakmışlardı. Nebiler Serveri Efendimiz, Pek çok sevdiği balı yememeye, şerbeti içmemeye keyif olsun diye yemin etmiş değillerdi. Kızlarının yanına vardılar. Lazım gelen teklif ve tazir yaptılar. Resulullah Efendimiz'i hoşnut edip, ebedi bir saadete namzet olmak varken, bu çeşit davranışlarıyla başlarına belalar yağdırılabileceğini hatırlattı. Ve bundan böyle resul Ekrem Efendimiz, Hz. Zeynep'in odasında müminlerin değerli annesinin hazırladığı bal şerbetini, Allah'ın sana helal kıldığını, hanımlarının hoşnutluğunu isteyerek neden kendine haram kılıyorsun ayetini de hatırlayarak içeceklerdi. Bununla beraber diğer hanımların da ona bağ şerbeti sunma hakkı her zaman için geçerliydi. Bir gün Resulullah Efendimiz yanında birkaç arkadaşı bulunduğu halde mescide girdiler. Elinde hurma dalından bir çubuk vardı. Çoğu defa elinde böyle bir çubuk bulundururlardı. Mihraba doğru ilerledi. Fakat gördüğü manzara neşesini kaçırmıştı. Mescidin kıble cihetinde bir tükrük vardı. Derhal elindeki çubukla onu kazıdı, örttü. Daha sonra orada bulunanlara döndü. Hanginiz kendisinden Allah'ın yüz çevirmesini ister? Dedi. Bu soruyu yüzlere bir ürperti getirdi. Bu ürperti, Kalplere yürüyen korkunun izleriydi. Kiminin başı eğilmiş, kimi de korku taşan gözlerini resul Ekrem Efendimiz'e çevirmişlerdi. Hanginiz kendisinden Allah'ın yüz çevirmesini ister? Ben isterim ey Allah'ın peygamberi. Evet, bu cevabı verecek tek fert yoktu. Hiç kimse böyle bir arzunun sahibi değildi. Bu dini Allah rızasını kazanma uğrunda kabul etmişler, bu yolda çetin mücadeleler vermişlerdi. Resulullah Efendimiz sorusunu üçüncü defa tekrarladığı zaman artık cevap vermemek olmazdı. Hiçbirimiz istemeyiz ey Allah'ın peygamberi, hiçbirimiz. Bu cevap üzerine Nebi Ekrem Efendimiz şu açıklamayı yaptılar. Sizden biri namaz kılmak üzere durduğu zaman Allah Teala kıble cihetinden ona rahmet ve rızasını yöneltir. Bu sebeple kimse kıble cihetine yahut sağ tarafına tükürmesin. Sol tarafına, ayağının altına tükürsün. Şayet pek acelesi varsa şöyle yapsın. Efendimiz bunu dedikten sonra sırtındaki örtünün bir ucuna tükürdü, katladı ve daha sonra tekrar onlara döndü. Bana bir miktar koku bulun dediler. İçlerinden bir fırladı, avucunda bir miktar miskle geldi. Peygamber Efendimiz onu aldı, elindeki değneğin ucuna çaldı ve tükrülen yere sürdü. Resulullah Efendimiz bu durumda hanginiz yüzüne tükürülmesini arzu eder diye sormuşlardır. İhtimal ki bu soru diğer soruya ilave olarak sorulmuş yahut ikinci bir defa daha böyle bir hadise meydana gelmişti. Efendimizin ne yapılması gerektiğini gösterirken elbisesinin bir kenarına tükürmesini bugünkü anlamıyla mendil olarak değerlendirmek lazımdır. Sol tarafına ayağının altına tükürmesi ise henüz... Yerin çakıl taşından ibaret olması sebebiyledir. O zamanlar henüz mescitlerde halı ve kilimin bulunmadığı daima hatırda tutulmalıdır. Bir cuma günüydü. Resulullah Efendimiz minberde hutbe okuyorlardı. Müminler başına kuş konan insandaki sükunetle Hatemül Enbiya Efendimiz'i dinlemekteydiler. Bu sırada kıblenin karşısına düşen kapıdan bir adam girdi. Oturmadan ''Ey Allah'ın peygamberi'' diye seslendi. Mescitte bulunan pek çok insan başını ona doğru çevirdi. Peygamberlerin en büyüğü konuşmasını kesti ve ona baktı. Adam sözlerine şöyle devam etti. ''Ya Nebi Allah, mallarımız, hayvanlarımız perişan oldu, çaresiz kaldık. Bizi yağmur vermesi için Allah'a dua et.'' Adam herkesin ortak derdini dile getirmiş olunuyordu. Resulullah Efendimiz tek kelime söylemeden yüzünü göğe çevirdi ve ellerini kaldırdı. Bu durumuyla görenler Resulullah Efendimiz anlatırken, ellerini o derece kaldırdı ki koltuğunun altındaki beyazlığı görmek mümkündü demişlerdir. Allah'ım imdadımıza yetiş, bize yağmur gönder. Allah'ım imdadımıza yetiş, bize yağmur gönder. Allah'ım imdadımıza yetiş. Bize yağmur ihsan et. Allah'ım kullarını suya kandır. Hayvanlara su ver. Rahmetini etrafa yay. Ölü duruma gelen şu beldene hayat ihsan et. Sevgili Peygamberimiz bu dua yaparken haftalardır yağmur bekleyen, Gözlerini gökyüzünden ayırmayan insanlar can ve gönülden amin diyorlardı. Daha sonra Fahri Kâhinat Efendimiz hutbesini tamamladı, indi ve cuma namazını kıldırdı. O gün cuma namazına girerken son bir defa daha gökyüzünü gözden geçirenler yine en küçük bir yağmur habercisinin bulunmadığını esefle müşahede etmişlerdi her taraf alabildiğine mavi renkten ibaretti. Resul-i Ekrem Efendimizin duasının ardından bulutların hemen harekete geçtiğini kim nereden bilecekti? Ama ardından kovalanırcasına koşan bir bulut süratle ilerliyor, ilerledikçe kabarıyor ve kabardıkça Medine ufuklarını kaplıyordu. Nihayet mescitten çıkanlar burunlarına gelen bir rüzgar kokusunun verdiği müjdeyi aldılar. Bu rüzgar Yağmur habercisiydi. Yüzler gülmüş, gönüller neşeyle dolmuştu. Şakır şakır yağmaya başlayan yağmur bir anda havayı değiştirmişti. O günlerde 18 yaşında tı gibi bir delikanlı olan Enes o günün hatırasını anlatırken evlerimize, evlerimize yüze yüze gittik demişlerdi. Bu sözüyle o yağan yağmurun sel gibi akıp gittiğini ifade etmekteydi. Evlerde hutba anında adamın Peygamber Efendimiz'e karşı söylediği sözler ve Efendimiz'in de yaptığı dualar bahis konusu ediliyordu. O gün, ertesi gün derken tam bir hafta geçmiş ne yağmur dinmiş ne hızı kesilmişti. Damlar akıyordu, yollar geçilecek gibi değildi, her taraf çamur deryasına dönmüştü. Cuma namazı kılmak üzere toplanan müminler yine Efendimiz'in hutbesini dinlemekteydiler. Seyyidi Kainat Efendimiz hutbeye henüz başlamıştı ki yine aynı kapıdan giren bir adam ihtimal ki aynı şahıs ey Allah'ın peygamberi diye seslendi. Rahmetünlil Alemin Efendimiz yine konuşmasını kestiler ve adama baktılar.